Selat ve selam Peygamber Efendimiz'e, şerefli ailesine ve şerefli arkadaşlarımızın üzerine olsun. Saygıdeğer kardeşlerim, Nahl Suresinin 125. ayetinde, Rabbinin yoluna hikmetle ve güzel öğütle çağır ve onlarla en güzel şekilde mücadele et buyuruluyor. Peygamber Efendimiz okuma yazma bilmiyorlardı. O günün dünyasında var olan felsefeyi de bilmiyordu. Elbette yaşadığı toplumun kültürünü biliyordu. Seyahat zamanlarında diğer toplumlardan bazılarının da hayat tarzlarını, hayat anlayışlarını belli ölçüde biliyorlardı. Onun en belirgin özelliği asil bir ahlakının olmasıydı. Adil oluşu, cesur oluşu, cömert oluşu, son derece güvenilir oluşu, daima doğruyu söylemesi ve benzeri özelliklerle donanmış bir kişiliği bir ahlaki yapısı vardı. Bütün bunlar fıtratının asil çizgileriydi. Bu özellikleri zaman içinde zirvelere doğru çıkacaktı. Zira Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ahlakı tamamlamak için gönderilmişti. O insanlığın üstadıydı. Alemlere rahmet oluyordu. O bir rahmet elçisiydi. Hakikati insanlığa nasıl sunacaktı? Usul yöntem ne olacaktı? Bütün bunlar ona vahiy ile öğretilecekti, vahiy ile donanacaktı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem risalet sürecinde adım adım aşama aşama yetiştirilecekti. Vahiy değiştiriciydi, dönüştürücüydü. Önce Peygamber Efendimiz'i yetiştiriyordu. Onu insanlığa model kıvamına getiriyordu. En güzel örnek konumuna çıkartıyordu. Bütün varlıklar alemine rahmet oluyordu. vahi insanlığa götürecekti. Usul ise rahman Rahim'in öğrettiği usuldü. Hikmetle çağıracaktı. Güzel öğütle çağıracaktı. En güzel şekilde mücadele edecekti. Peygamber Efendimiz'in insanlara sunacağı mesajlar ne kadar önemliyse, o mesajları nasıl sunacağı da bir o kadar önemliydi. Bilinen bir husustu. Doğrular yalnız doğru olduğu için kabul edilmezdi. Doğruların kabul edilmesi için aynı zamanda doğru tarzda sunulması gerekiyordu. Doğru yöntemle bir konuyu sunuş. O konu yanlış olsa bile yine kabul görebilirdi. Bu süreçte nazil olan ayetlerden bir demez sunalım. Müşriklerin sözlerine katlan, onlardan güzellikle ayrıl. Sen onlara aldırış bile etme, güzel bir bağışlama ile bağışla. Sen onların söyledikleri her şeye sabırla katlanıp vazifene devam et. Eğer şeytandan gelen kötü bir düşünce seni dürtecek olursa hemen Allah'a sığın. Kötü arzularına uymuş, işi gücü aşırılık olan kimseye boyun eğme. Dünya malına göz dikme. Resulüm sen af yolunu tut. İyiliği emret ve cahillerden yüz çevir. Muhtaç olanı el açıp isteyeni sakın azarlama. Müminlere karşı alçak gönüllü ol. Sen yine de öğüt ver. Çünkü öğüt müminlere fayda verir. Bir görüş belirttiğinizde yakın akrabanıza karşı da olsa adaletli olun. Ayetler önce rahmet ercisinin gönül dünyasını inşa ediyordu. Akıl dünyasını inşa ediyordu. Sonra onun şerefli arkadaşlarını inşa ediyordu. Mümin bir toplum inşa ediyordu. Önce hikmetle konuşmak gerekiyordu. Hikmet bir şeyi yerli yerince koymaktı. Hikmet, inançta, sözde ve yaşantıda olması gereken bütünlüğü gerçekleştirmekti. İslam'a davet ederken Hakk'a uygun, son derece dikkatli titiz, sebep-sonuç ilişkilerini göz önünde bulundurarak, ortamı dikkate alarak hareket edebilmekti. Ne duygulara esir olmak vardı, ne de kalpten gönülden uzaklara düşmek vardı. Hem akla hitap eden, hem kalbe inşirah veren bir çerçevede hareket edebilmekti. Akıl ilim istiyordu. Aklı ilimle tatmin etmek gerekiyordu. ilimle doyurmak gerekiyordu. Kalp sevgi istiyordu. Muhabbet istiyordu. Kalbe sevgiyi sunmak gerekiyordu. Böylece kuşatıcı bir sunum isteniyordu. Bu hikmet yoluydu. Yolumuz hikmet yoluydu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz hadis-i şeriflerinde ümmetine öyle sesleniyordu. İnsanların anlayış seviyelerine göre konuşmakla emrolundum. İnsanlara durumlarına göre hitap edin. Kolaylaştırın, zorlaştırmayın. Müjdeleyin, nefret ettirmeyin buyuruyorlardı. Rahmet eclisi bir beyanlarında ise bir kavme akıllarının almayacağı şeylerden bahsetmek doğru değildir. Eğer böyle yaparsanız bazıları için fitneye sebep olursunuz buyuruyorlardı. Hikmet hakkı bilmekti, hakkı söylemekti ve onu yaşamaktı. Asıl olansa yaşamaktı. Hal dili en etkin bir dildi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şerefli arkadaşları Hz. Ayşe'nemize Peygamber Efendimiz'i soruyorlardı. Peygamber Efendimiz'in o güzelim ahlakını soruyorlardı. Ayşe annemiz radiyallahu anhaysa, yoksa siz Kur'an okumuyor musunuz? O canlı Kur'an'dı diyordu. Önce hikmetle hareket etmek vardı. Sonra güzel öğütle sunmak vardı. Tekvir suresinde aranızdan doğru hareket etmek isteyenler için o bütün alemlere öğüttür. Abese suresinin 11. ve 12. ayetlerinde bu Kur'an bir hatırlatmadır. Dileyen onu düşünüp öğüt alır. Oğaşiye suresinde okulan muttakiler için bir öğüttür. Yine Gaşiye suresinin 21'den 26'ya kadar olan ayetlerinde ise Ey peygamber! Onlara öğüt ver. Senin görevin yalnızca öğüt vermektir. Sen onları inanmaya zorlayıp zorla imana getirecek değilsin. Artık kim kim haktan yüz çevirip inkara saparsa, Allah da onu dünya ve ahirette en büyük azapla azaplandırır. Şüphe yok ki onların dönüşleri bizedir. Sonra onların hesabını görmekte bize düşer, Buyruluyor. Güzel öğüt ikinci aşamaydı. Güzel öğüt verecek olan önce hikmetle donanması gerekiyordu. İlimle, hılimle ve teenniyle donanması gerekiyordu İlim mutlak ilim anlamındaydı Yani vahidi. Onun sunumu ise yumuşaklıkla, hılimle olacaktı Ayrıca son derece dikkatli ve tedbirli olmak vardı Sunumda yumuşaklık asıldı Gönüle yumuşaklıkla ancak girilebilirdi Kabalığı, sertliği, gönüller kabullenmezdi Hemen bütün kapılarını kapatırdı. İnsana insanları eleştirmekten uzak durmak gerekiyordu. Eleştiri kalplere soğukluk verirdi. Kalpleri üşütürdü. Davetçi güzel bir üslupla, yumuşak bir üslupla konuyu sunacaktı. Konunun bilgisini anlatacaktı. Eleştiriyi kişinin kendisine bırakacaktı. Muhatapları o bilgi ışığında kendilerini değerlendireceklerdi. Ayet-i Kerime öyleydi Rabbinin yoluna hikmetle ve güzel öğütle çağır Ve onlarla en güzel tarzda mücadele et buyruluyordu. Hikmetle hareket edilmesi gerekiyordu Güzel öğütle hareket edilmesi gerekiyordu Ve en güzel bir yolla mücadele edilmesi gerekiyordu Buradaki mücadele çatışma, çekişme ve kavga değildi İslam'ı bilmeyene ya da eksik bilene doğrusunu anlatma çabasıydı. Bu çaba ortaya konurken en güzel bir yolla konulması gerekiyordu. Burada iki yol vardı. Birincisi, doğru ve anlaşılır delillerden hareketle konuyu doğru ve tam olarak anlatmaktı. İkincisi ise, yanlış ve çelişik delillerden hareketle baskın gelme mücadelesi içinde olmaktı. Üstün çıkma gayretinde olmaktı. İslami değerler ikinci yola asla kabullenmezdi. Güzel bir yolla mücadele vardı. Ama bunun temelinde iş dünya vardı. Kalp dünyası vardı. Kalbin hassasiyeti vardı. Nasıl olmalıydı? Hikmetin, güzel öğütün ve güzel bir yolla mücadelenin tüm özellikleri Peygamber Efendimiz'de zirvedeydi. Efendimiz aleyhissalatü vesselam insanı, insanlığı hakka davet ederken İş dünyası en yüksek kaygı halindeydi. Kalbi en yüksek duyarlılık içindeydi. Ayet-i Kerime o hal anlatırken ''Onlar iman etmiyorlar diye kendini helak mı edeceksin?'' buyuruyordu. Bütün insanlığı kucaklayan bir kalbi vardı. Her insanın imanla şereflenmesini istiyorlardı. Her insanın cennetlere vasıl olmasını istiyorlardı. Bunun için hikmetli hareket Güzel öğüt ve en güzellirle mücadele gerekiyordu. Hiçbir insan Firavundan daha şerli olamazdı. Bu azgın adama rahman Rahim Hazreti Musa aleyhisselamı gönderiyordu. Gönderirken usulü önüne koyuyordu. Ayette şöyle beyan ediliyordu. Onunla yumuşak bir dille konuş. O zaman belki aklını başına toplar yahut da Ola ki korkar buyuruluyordu Davet yolunda çetin durumlar olabilirdi Ciddi boyutlarda tartışmalar olabilirdi Burada tüm zorluklara rağmen Öfkelenmemeye özen göstermek gerekiyordu Sabra sarılmak gerekiyordu Anlayışı elden bırakmamak gerekiyordu Mümin davet zemininde Muhatabına Rabbani esasları sunuyordu Yüce değerleri anlatıyordu Bunu yaparken Nefsi olabildiğince işin içine katmamak gerekiyordu. Bir üstün gelme haletinin içine düşmemek gerekiyordu. Elbette öfkeleneceği durumlar olabilirdi. Öfkelenme insani bir haldi. Davetçiden istenen öfkesini kusmak değildi. Aksine öfkesini yutmaktı, sinesine çekmekti. Ayet-i kerime de öyleydi. Onlar öfkelerini yutarlar. İnsanlara affederler buyuruluyordu sahabe Kiram Mekke'de horlanıyordu Sataşmalara maruz kalıyorlardı Çirkin durumlarla karşı karşıya kalıyorlardı Artık zorlanıyorlardı Peygamber Efendimiz'e geliyor Ey Allah'ın Peygamberi izzetimizi korumak istiyoruz Gereken cevabı nasıl gerekiyorsa öyle vermek istiyoruz diyorlardı Peygamber Efendimiz ise ben afla emrolundum Vuruşmaya kalkmayın buyuruyorlardı. Sabır Allah içindi. Direnme Allah içindi. Katlanmak Allah içindi. Onun rızasını kazanabilmek içindi. Asıl olan buydu. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Peygamber ikliminden.